Babamın ailesi Osmanlı dönemi boyunca e, Priştina ve Vichita'nın topraklarında barınmış. E, ve büyük olasılık babamdan e, çok öncesi aile tarihinde geçen Osmanlı'dan maaş alan e, ama genelde e, Osmanlı'yı korurken özellikle e, sınır boylarında korurken Osmanlı'ya hiç e, ihanet etmemiş, sadık kalmış ama çok savaşçı bir grup arasından seçilen süvariler. Ailenin büyük babamın babasının babalarından öncesi deli Bayiler grubunda yer alıyor. Babam da her zaman bize anlatırken ben deli sipahilerin torunlarıyım diye övünürdü. Biraz gözü pek, biraz kararlı ve biraz da açıkçası asi bir adamdı. Biz de onu deli failleri bir övgü olarak kullanırdık. Tabi biliyorsunuz delilik bir anlamıyla Türkçe'de mecnun da anlamına geliyor ama bizdeki deli sipahiller akıllarını yitirmiş insanlar değillerdi. Sadece gözü kara insanlardı. Deli failler 1829 yılında edilip sonlanıncaya kadar ailenin baba tarafının bir bölümü deli sipahiller birliklerinde savaşmış insanlardan oluşuyordu. Dedem Türkiye'ye 1936 yılında ailesini toplayarak ihtimalen 2. Dünya Savaşı'nın tehlike çanlarını gördüğünden Türkiye'ye göç etme kararı almıştı 1936 ya da 37 yılında. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından işgal edilen yerlerden birisiydi Yugoslavya. sanıyorum amcalarından biri. Babamı öyle aktarmıştı. Orada partizanlara katıldığı ve İkinci Dünya Savaşı'nda maziler tarafından kurşuna dizilerek öldürüldüğü aile tarihinde bilinen bir gerçek. Yani deli spaililerin e, tavrını Nazi'lere e, karşı direniş gösteren bir e, amcadan e, söz ediyoruz. O geleneği sürdürmüştü. Babamın e, babası olan İbrahim Efendi e, bir çarık tüccarıydı. Pristina'da e, liseyi bitirmiş. Açıkçası hem akıllı, hem vicdanlı, hem de sağduyulu bir insandı. Ailesini çok önemseyen, e, yücelten bir insandı. O topraklarda kaldığı sürece ailesinin tehlikeye gireceğini düşündü. Ve o dönemki yasalardan faydalanarak tüm ailesini toplayıp satabildiğini ki hepsini e, satamadığı söylenirdi. Satabildiği bütün malını mülkünü altına çevirerek onları da, çeşitli yöntemlerle saklayarak bütün ailesini ve çocuklarını topladı. Ee, rahmetli halam e, amcalarım ve babam e, ve babaannemle birlikte önce Selanik'e geldiler. Selanik'ten bir gemi üzerinden e, İzmir'e ulaştılar. Orada kısa bir süre bir otel ya da bir pansiyonunda konakladıktan sonra ailesini daha önce Kosova'dan göç edenlerin bulunduğu Bergama'ya getirdi. Bergama'da yerleşti sanıyorum. Yıl 1938 olmuştu. Ticari yetenekli bir adam olduğu için ticaret yapmaya başladı. Ailesinin bütün çocuklarını okuttu iyi okullarda. O dönem Bergama'da şarap içen Arnavutlar çoktu. Ve şaraba duyulan e, ilgiyi görünce e, kendisi gidip İzmir'den o zamanki şarap fabrikalarından varillerle şarap alıp e, bir tekel bayi açtı. Tekel bayiinde hem e, sigara ve tütün ürünlerini hem de gündelik e, ihtiyaçları satıyor hem de bir köşesinde e, şarap içmek isteyenlere e, şarap yanında yumurta patatesle bardak bardak şarap satıyordu. Yani bir tek tek meyhanesi e, havasındaydı tekel bâyi, e, oradan e, ailesinin geçimini kazanmayı başardı e, ve hiç sıkıntı e, yaşamadan e, bütün çocuklarını iyi bir şekilde eğitti, evlendirdi. Anneannemin anılarında e, bize tütün tarlasında e, o zaman eski köy evlerine dam derlerdi bir damın çatısı altında çeşitli masallar anlatırken kendisinin de çok çocukken hayal meyal hatırladığını Bergama'ya, İzmir'e gelişlerini anlatırdı. 1912 doğumlu olduğuna göre 4 yaşında geldiğini farz etsek 1916'lı ya da 2 yaşındaysa 1914'lü yılların başında geldiğini tahmin ediyorum, geldiklerini tahmin ediyorum. Onların hikayesi biraz daha trajedilerle dolu. Sanıyorum onlar da savaşın getirdiği korku ve kendilerini koruma içgüdüsüyle hemen Birinci Dünya Savaşı ya başlamadan ya da başladıktan hemen sonra İzmir'e ve Bergama'ya gelip yerleşmişler. Dedem ve annemin anneleri ve annemin babası çok zengin insanlarmış. Annemin annesinin zenginliği bir şekilde ailesinin vurdum duymazlığı ve ya da savurganlığı nedeniyle çabuk tükenmiş. Annemin babası yani Rasim Uyumaz ise hem toprakları olan hem de Bergama'da şimdi Cumhuriyet Meydanı'ndan içeri girdiğimizde derenin başladığı noktada Şimdi artık yıkılmış olan, belediyenin yerine yeni yapılar yaptığı derenin başlangıcında bir hamam işletiyordu, eski tarihi Bergama hamamını. Benim de çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla çok temiz yürekli bir insandı. Bir de bir şekilde doğuştan kambur doğmuştu. O kambur olmanın getirdiği belki travmalarla birlikte daha kendini farklı inanç dünyalarına bağlamayı tercih eden bir adamdı. 1966 yılının soğuk bir kış ayının bir ayazında işlettiği hamamın içerisinde boynuna bir ip asarak intihar etmiş ve ölüsünü küçük teyzem bulmuştu. O da sonrasında yaşadığı travmayı atlatamadı ve Yıllarca akıl hastanelerine gitti geldi. Aile tarihinde öyle bir trajedi vardır. Dedem öldüğünde ben 7 yaşındaydım. Sanıyorum o parçalanmışlık ve yurttan uzaklık, kendilerini yeniden şekillendirme ve yeniden bir kimlikle buluşma serüveni dedemin ölümüne yol açan nedenlerin başındaydı. Baba tarafın onu daha kolay atlatmıştı. Hep düzgün entelektüel insanlar yetiştirdi. Anne tarafın açıkçası babayının kaybından sonra bir sürü parçalanma ve bir sürü acılar yaşayarak aile tarihine ciddi bir not düştüler. Çok sayıda uzak olduğumuz ama annemlerin büyüklerimin arada haber aldıkları zaman sevindikleri hala akrabaları var. Ama elbette birbirimizden kopmuş durumdayız. Biz de o topraklardan kopmuş durumdayız. İnsanların kendi doğdukları, asırlarca yaşadıkları topraklardan koparak yeni topraklarda soluk almaya başlamaları doğal olarak onların aile tarihlerinde çeşitli travmalara yol açabiliyor.